Bir Söz Küçük'ün programına daha hoş geldiniz. Ben Cem ve ekip arkadaşım Emre ile bugün Elim Sen'de Derneği hakkında bir program çekeceğiz. Yine bugün Mart'ın sonu ilklerimize kadar hissediyoruz. Ben merhaba. Bugün Elim Sen'de Derneği konumuz. Sen De Derneği. Elim Sen'de Derneği'nden bir grup kişiyle beraber sohbet edeceğiz. Evet. Sizden kendilerinizi tanıtmanızı isteyeyim. Yani... Merhaba, ee, ben Elim Sende Derneği'nden Çimen, Elim Sende Derneği'nde e, genel koordinatör olarak çalışıyorum. Merhaba, ben Elim Sende Derneği'nden Umut, Elim Sende Derneği'nden öğrenci olarak bulunuyorum. Merhaba, ben Defne, Elim Derneği'nin kurucu üyelerindenim. Aynı zamanda da e, yaratıcı dans ve drama eğitmeniyim. Merhaba ben Halin, can ve mozaik öğrencisiyim. Merhaba ben Aleyna, ben de yazışma ve dramatik. Elimsen derneği belirli sanat dallarında çocukların eğitim veren bir kurumdur. Ee, bize tabii Elimsen derneğinden biraz bahsederseniz, hani izi dinleyicilerimize belki merak ediyordur derneği ve amacını. Hı. Tamam, hemen bahsedelim. E, Elimsende Derneği, Beyoğlu bölgesinde faaliyet gösteren bir dernek. E, çocuklarla sanat ve sosyal çalışmalar e, yapıyoruz. E, şu anda daha çok Taksim İlk Öğretim öğrencileri ile çalışıyoruz. E, bu yaz dernekleştik. Daha önce de iki, iki sene boyunca proje olarak e, devam eden çalışmalar oldu. Yine aynı bölgede. Aynı öğrencilerle. E, şu anda yaratıcı danstırama, resim, e, cam mozaik ve halk oyunları çalışmalarımız var. E, yıl sonuna e, hazırlanıyoruz, heyecanlıyız hepimiz. 2. sınıftan 8. sınıfa kadar katılan öğrenciler var. E, onun dışında belki arkadaşlarım devam edebilir, anlatabilirler. Ya da edemeyebilirler. <gülüyor> <gülüyor> şey, bu projeyi yapma amacınız nedir peki? Bu proje yapma amacımız aslında sanata çok güveniyor olmamız, sanatın etkisine. Dernekteki herkes, tüm eğitmenler ve öğrenciler sanatla bir yerden ilişkili herkes ucundan tutuyor. Tüm eğitmenlerin şu anda daha önce hem aktif olarak sanatçılar hem de çocuklarla çalışma deneyimleri var. Ve bu deneyimi birbirimize aktarmaktan e, hoşlanıyoruz ve bunun e, gerçekten e, faydasını görüyoruz. Ayrıca Beyoğlu e, göç alma anlamında oldukça e, yoğun göç alan bir bölge. E, o anlamda sosyal e, çalışmaların da önemli olduğunu düşündüğümüz için e, faaliyetlere devam ediyoruz. Çıkı şöyle bir şey ekleyebilirim. Çıkış noktasında bu projeye başladığımızda e, çıkış noktasında bu projeye niyetlendiğimizi ve arkadaşlarla kimlerle çalışacağız belirledikten sonra da ve öncesinde bile hatta bizim için önemli olan bir şey vardı. Okulda öğrendiğimiz, okulda yaptığımız aktiviteler çok değerli ama bunların dışında kendimizi ifade edebileceğimiz, farklı ilişkiler kurabileceğimiz, hayata dair farklı bakış açıları geliştirebileceğimiz bir takım çalışmalar. Yapma hevesindeydik ve biz kendimiz sanatçılar olarak ya da eğitmenler olarak bunu belki başka ortamlarda yapıyoruz ama ilk öğretim çağındaki arkadaşlarımızın bizden geri kalır bir tarafı yok niye onlar yapmasın bunu onlarla paylaşmayalım ve onların da hayatlarını bir yeni bir pencere açmak. ...belki o pencerelerden biraz bahsetmek ister arkadaşlar. Evet, ben de o soruyu soracaktım zaten. Şimdi sizin hayatınıza neler kattı aslında bu atölyelere başladığınızdan beri? Mesela Umut'tan başlarım. Umut sen ne kadar zamandır bu atölyelere devam ediyorsun? Resim atölyesindesin galiba. İki yıldır resim atölyesindeyim. Orada bir grubuz. Peki bir değişiklik var mı hayatında? Mesela iki sene önce... Eve geldiğin zamanını düşün ve şimdi eve geldiğin zamanını düşün. Hani neler hissediyorsun bu konuda? İki sene önce eve Eğer geldiğim kazandım. zaman hep bilgisayar oynuyordum. Ama şimdi resim çiziyorum. Daha doğrusu çizmeye çalışıyorum. Öyle şeyler. Atölyelerde neler yapıyorsunuz? Daha önceden şey yapıyorduk. Önce şeyler yapıyorduk. Çalışmalar. Birkaç çalışma yapıyorduk. Ondan sonra diyorduk e, bu olmadı, yeni bir tane yapalım diyorduk. Yenisini kuruyorduk. Ondan sonra beğendiklerimizi seçiyorduk. Sonra sun şey ona çalışıyorduk. En son bir tane seçmiştik, yapmıştık. Onu çalıştırdık bayağı bir. Ondan sonra işte gösteriye çıktık. Siz kendiniz mi seçiyorsunuz hareketleri yoksa öğretmen mi seçiyor? Hareketleri kendimiz seçiyoruz. Öğretmen bizi üç grup yapıyordu arka tarafı alıyordu, çalıştırıyordu. Ondan sonra kendi hareketlerinizi bulun diyordu. Ondan sonra öğretmeni sunuyordu. Öğretmen de olur diyordu. Bunları şey hepsini birleştiriyor. Ondan sonra yatak halka hareketler yapıyorduk işte. Döne, takla da öyle şeyler yapıyorduk işte. Ee, Sen de konuşmak ister misin? Ben bir yıldır, ben daha bu seneye baş, başladım Can ve ki Zaten öbür senelerde böyle bir eğitim yoktu. Şimdi ben eve gittiğimde Can ve Mozaik'te bir bardaklar, kavanozlarla neler yapabilirim diye düşünüyordum. Eskiden e, öyle bir hevesim yoktu. Can ve Mozaik başladığından beri böyle bir hevesim oldu. Şimdi bu projeye katılma, katılan e, arkadaşlarım e, bunlar mı size başvurdu yoksa siz mi onları buldunuz hani? Ee, biz aslında Taksim İlköğretim e, Okulu'na gidip hani böyle bir e, çalışma yaptığımızı söyledik ve sınıflara tek tek girip tanıtım yaptık. E, çalışmaların nasıl şeyler olduğunu öğrencilere birebir anlattık. İsteyen öğrenciler gönüllü olarak geldiler ve kayıt oldular. E, o şekilde derneğe gelmeye başladılar. Şimdi ilk proje çıkış noktasında da Taksim İlköğretim Okulu'nda başladı ve o, Taksim İlköğretim Okulu'nun o zamanki rehber öğretmeninin de bizim bizim aramızda bulunması ve öğrencilerle ilişkiyi bu iletişimi sağlaması söz konusuydu ama bu sene biraz daha Çimen'in de koordinatör olarak bize katılmış olması bunun biraz daha koordin yani organize olmasını sağlıyor. Ama şu anda imkanlarımızdan zaman ve bir, bir takım maddi imkanlardan dolayı da ancak yine Taksim İki Öğretim Okulu ve bir iki okula daha ufak tanıtımlar yapabildik ama e, yani ileride umuyoruz ki daha çok e, adımızı duyurup kendimizi tanıtıp herkesi üye yapabilme durumundayız. Yani illa bir okulla çalışmak Hı -hı. durumunda değiliz. Herkese kapımız açık ve üye alabiliyoruz. Hı -hı. E, biz ne kadar çok kendimizi tanıtabilirsek de o kadar da üye gelecek inşallah. Elim sende Derneği'nde çalışan eğitmenler, eğitmenlerin orada... Gönüllü olarak çalışmasının sebebi nedir? Şöyle, ben bir eğitmen olarak buna cevap verebilirim. Ben e, bir kere Elim sende derneğinin yapmaya çalıştığı e, şeye inanıyorum. E, sanatın gerçekten çok önemli olduğunu kişinin kişinin kişisel gelişme açısından ve de toplumun da e, bakış açılarının gelişmesi, gel, dönüşmesi açısından gerçekten iyileştirici bir şey olduğunu düşünüyorum sanatın. Bunu bireysel olarak kendim sanat üretimi içinde hissediyorum. Ee, ve bunu değerlendirebilecek ve kendi hayatına katabilecek e, gençlerle diyelim çalışmak e, ve onlara da bir takım e, biraz el uzatabilmek anlamlı geliyor. E, ayrıca şöyle de bir avantaj var Elimsende Derneği'nde eğitmen olmakla ilgili. Bizim eğitmen olarak eğitimlerimiz de devam ediyor. Her ay eğitmen eğitimleri oluyor. Çocuk hakları ile ilgili, pedagojik farklı yaklaşımlarla ilgili, yaratıcı drama oyunları gibi eğitmenlerin kendi yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve kendi eğitmenliklerini geliştirebilmeleri için eğitmen eğitimleri de devam ediyor. ki Bu da kendini geliştirmek isteyen herkes için çok güzel bir imkan. Bunun için ekstra bir sorumluluk beklenmiyor eğitmenlerden. Yani öğrencilerle verdiklerini elimsende kendi eğitmenlerine de veriyor. Bu yüzden de burada olmak çok keyifli. Aslında sürekli devinim halinde olan bir dernek. Hı hı. E, gerek eğitmenler gerekse e, aslında eğitime katılan, atölyelere katılan e, katılımcılar açısından bunu konuşmak lazım. E, ben de size soracağım aslında bu soruyu. E, hani mesela e, siz orada bir şeyler öğreniyorsunuz atölyelerde. Peki onları gelip evde uyguluyor musunuz? Veya evde sizin de birilerine onu e, öğretmek gibi bir durumunuz oluyor mu? Sorsam. Ben evde şey küçük kardeşim Yağmur var. Yağmur'la abim e, diyor biz gidemiyoruz diyor Yaşımız tutmuyor diyor. Adalet abim gitmek istiyor da. Şey diyor, ben diyor bu göbekle biraz zor olur diye gitmek istemiyorum diye. Kardeşim de zaten yaşı tutmuyor. İşte biz de e, atölyede çalıştığımız e, hareketleri ben de er, şey, kardeşlerime gösteriyorum. Onlarla böyle, böyle dans ediyoruz. sonra onlar kendi danslarını kırıyorlar. Bize e, şey yapıyorlar gösteriyorlar. Biz de onlara puanlar veriyoruz. Güzel olmuş şunlu olmuş diyoruz işte böyle bahsediyoruz. Aslında siz de eğitimine baktığınız zaman değil mi? Evet. Çocuk hakları ile ilgili e, özel bir çalışmanız var mı? Ee, aslında yine dernekte çalışan bütün eğitmenler hani bu konuda gerçekten hassas eğitmenler. Onun dışında biz e, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ile şimdi ortak bir e, çalışmaya girdik. Bunu bir, e, hani projecik diyebiliriz aslında. Önce e, eğitmenler olarak kendimiz gidip e, iki... E, hafta üst üste çalışıp e, çocuk hakları ile ilgili konuştuk, tartıştık. Bütün eğitmenlerin e, çocukla ilgili görüşlerini konuştuk ve çocuk haklarını konuştuk. Şimdi ise oradan yine çocuk e, haklarıyla ilgili çalışma yapacak bir e, gönüllü gelecek Çocadan ve bizim e, sanat atölyelerimizde katılıp ortak bir çalışma ortaya çıkaracağız. Çocuk haklarıyla sanatı birleştirmek gibi bir çalışma yapacağız. Çocuk hakları kutu oyununu oynayabiliriz. Ve daha sonra burada konuştuklarımızı herkesin kendi branşında yansıtmasına destek olabiliriz diye düşündük. Yani resim atölyesindeki çocuklar bununla ilgili resim yapabilirler. Dans atölyesindekiler bununla ilgili hareketle çalışarak kendilerini ifade edebilirler diye düşündük. Böyle bir çalışmamız var şu anda. Daha kavramsal yaklaşacağımız biraz daha bu çocukların kendi haklarının farkında olacağı, eğitmenlerin de o haklar çerçevesinde davranma yolunda adım atacağı bir çerçeve oluşturması gibi de bir hedef var. Yani bir farkındalık yaratmak gibi bir hedef var. Ve de sonuçta her senenin sonunda bir gösteri hedefimiz var. Bu resim çalışmaları yapan sınıflar sergi açıyor. Dans, drama çalışmaları tiyatro sahnesine çıkıyor. Burada da genelde öğrencilerin kendi, biraz önce Alina'nın da anlattığı gibi kendi yarattıkları şeyler ortaya konuyor. Belki bu yaratım sürecinde de çocuk haklarına dair de egzersizler yaptığımızda belki bunlara dair de bazı kavramlar bu gösterilere ya da sergilere yansır diye de ümit ediyoruz. Ama böyle bir yaptırım hiç biz evet. Zaman yok. Eğer öğrenciler bunu, bunu e, paylaşmak ve aktarmak isterse o alanı en azından biz açmış olmak istiyoruz. Hı hı. Aslında e, benim eğitimlere yönelik bir sorum var. E, Eğitimelken tabii e, pek çok katılımcı geliyor, pek çok katılımcı gidiyor. Aslında pek çok öyle tanışıyorsunuz. Böyle unutamadığınız e, bir şeyler var mı? Hani anlatmak istediğiniz. Mesela sizi çok şaşırtan bir şeyler. Sonuçta çok. siz çünkü sanata tanışıyorsunuz. E, Eğitmen olduğunuz için aslında sanata bayağı bir e, sanatı biliyorsunuz. Yapacağınız yaptığınız, öğrettiğiniz sanatı bayağı biliyorsunuz ama bazen şaşırt şaşıra biliyor olmanız Çok basit bir şey var. Çok küçük bir şey ama bence çok değerli ben her her çalışmada bir kere her zaman çok şaşırıyorum ve çok gurur duyuyorum. Çünkü hakikaten çok yaratıcı. Her çocuk çok yaratıcı. Herkes kendince bir şey katıyor. Fakat küçük bir anekdot olmuştu. Ben çalışmaların başında ısınma hareketleri yaptırıyorum. Sonunda da rahatlama hareketleri yaptırırım. Arada da işte yaratım süreci falan. Yogadan esinlendiğim bir takım hareketler var. Son bu rahatlama çalışmalarında herkes yere yatar. Bütün vücudunu yeniden gözden geçir Dinlendirir. Çalışmayı kapatır. Evine gider. İlk iki sene önceki çalışmalarda artık provalar sıklaşmaya başladı ve sahneye çıkacağız. O yüzden de ben o birazcık o ısınmalardan, soğumalardan çalıyorum zamanı ki yetiştirebilelim işi diye. En son artık hakikaten son üç, üç provada falan o son çalışmayı yaptırmamışım. Ben de farkında bile değilim hani o bir şeyle. Bir öğrencim hocam dedi bu dinlenme hareketlerini yaptırmıyorsunuz. Bir kere de yapalım artık gibi talepte bulundu. Arkadaşlarından biri de döndü dedi ki e sen de git evde yap. Bak ben akşam evde yapıyorum. Aa, kardeşimle beraber yapıyoruz dedi. Ve o beni çok etkiledi. Yani hiç düşünmemiştim bile oradaki bir şeyi alıp kendi hayatının içine bu kadar Hı -hı. doğal bir şekilde. Çünkü ilk hiç düşünmeden tepki verdi. ya yani Sen niye? E burada yapmıyoruz ama sen de git evde yap dedi. <gülüyor> e, aslında benim Aleyna Umut ve e, Heline'ye de soracağım. E, bir soru da bu. E, sonuçta ...bir şeyler yapabiliyorsunuz ve bu aslında sizin kendi kendinizi bir şekilde ifade etme şansı veriyor. Peki bu ifade ettiğiniz bu ifadeler ve hani ortaya çıkardığınız eserler etrafınızda nasıl karşılanıyor? Evet ben babamla paylaşıyorum. Hatta bizim iki kat üstümüzde ressam var. Hı hı. Bazen çalışmalarımı onu da gösteriyorum, o da bana bir şeyler öğretiyor ben ben gösteremedim ama yani nasıl yaptığımı şey annemlere anlattım annemler şey kendi nasıl kestiğimi çok merak ediyorlardı şey bugün annem geldi yani gördü bütün mesela siyah tizi dans ve arkadaşlar da geldi gördü bunların nasıl yapıldığını bir de yataciz dans federasında bir arkadaşımız dedi ki sizin eliniz kesilmiyor mu? dedi bir bizim dans öğretmenimiz dedi ki biz bizim elimiz kesilmiyor çünkü biz onlara dikkatlice Kat, dikkatli oluyoruz dedi. Böyle. Devam tepki verdim. Ben genellikle e, atölyede çalıştıklarımızı arkadaşlarıma e, annemi pek göstermiyorum. Annem yoğun oluyor. Yemek yap, temizlik yap. Onlar da ilgilendiği için annem bir şey göremiyor. O yüzden arkadaşlarımla, kardeşlerimle paylaşıyorum. Hatta bizim e, yan tarafta bir tane bina var. Hı. Orada bir tane şey var. E, e, okula gitmiyor. Hem hiçbir yere gidemiyor. Özel bir tane arkadaşım var benim. Onu ben gösteriyorum. O yapıyor, o bir şeyler yapıyor bana gösteriyor. Ben bu yaptıklarımı evde de çalışıyorum. Atölyede de çalışıyoruz. Ee, böylece arkadaşlarıma da göstermiş oldum. Onlar da eğitim almış alıyor. Onlar gidemediği için ben de öğrendiklerimi onlara gösteriyorum. Ya atölyede bir gününüz nasıl geçiyor? Atölyede o günkü niye o günkü güne göre bir konu belirliyoruz. Ya da bir arkadaşımız konu belirliyor. Biz de o konuya uygun boya türlerini seçiyoruz ve resmi yapmaya başlıyoruz. Resim yapmak istemiyorsak üç boyutlu çalışma yapıyoruz. Hı hı. Öyle geçiyor. Diğer arkadaşlarımızı deneyelim. Ben bir sınıfa girdiğimizde bazı çalışmalarımız yarım kaldığında onları getiriyoruz önümüze. Renkleri ilk önce kafamıza tasarlıyoruz. Şey yap, yaparken matematik gibi böyle bir üçgen, üçgeni nasıl keseriz? İlk önce onu elmasımızla kesiyoruz ve oraya uvumuzla yapıştırıyoruz ve böyle büyük güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. Bizim atölyemizde geniş, serbest bir yer... Yani hareketlerimizde birbirimize fazla çarpmıyoruz. Yani hareketlerimizi rahat yapıyoruz, geniş. Güzel bir yer yani. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Seni seviyorum Elimsen'de derneği. Son olarak evet, internet sitesini ve diğer bilgileri verebiliriz aslında. www.elimsen'de.org internet sitemiz. Aynı zamanda e, Facebook'ta da Elimsende Derneği olarak varız şu anda. Bir e, grubumuz var. E, i̇steyenler oraya katılabilir, çok seviniriz. Orada etkinliklerimizi de bulabilirsiniz. İnternet sitesinde bir blog sayfamız olacak ve üye olanlar blog sayfasındaki güncel haberlere yorum da yapabilecekler. Bu bizim için önemli. Hem e, çocukların hem de diğer katılımcıların ve izleyicilerin yorum yapması ve bizi geliştirmesini istiyoruz aslında. Ee, onun dışında e, telefon numarası verebilirim eğer ulaşmak isteyen olursa e, 0530-281-0723'ten e, ulaşabilirler bize. Açıkçası Elimsen'de Derneği çok daha yeni bir dernek ve desteğe maddi manevi her anlamda her sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi ihtiyacı var. Hem sanata ...gönül veren herkes, hem de maddi olarak yani gelecekle ilgili derdi olan ve geleceğe bir el uzatmak isteyen, el vermek isteyecek herkes... ...elim sendenin etrafında umarım olacak bundan sonra. internet sitemizde destek verebilecekleri hesap numaraları vesaire ulaşabilecekleri kaynaklar var. Ve her zaman herkese kapımız açık, derneğimizi gelip görebilir, etkinliklerimize katılabilirler. Teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz gelip programımıza konuk olduğunuz için. Umarım Eğilimselen Derneği e, hem sanat atölyeleri sayısını arttırır hem de katılımcı e, arkadaşlarımızın, sanatkar arkadaşlarımızın sayısını arttırarak e, pek çok sanat, e, sanata e, yönelik e, faaliyetler gerçekleştirir. Biz de bunları zevkle izleriz. Bir Söz Kiçin programı daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. no good. A heartbreaker, a liar, and a cheat. Oh, I don't mind. You can believe what you want to believe. Your friends keep telling you that I ain't no that glue cause you ain't never you ain't never you ain't never no no no no I've been loved the way that I I love you I know you've often thought loving me was the form Oh, you were so wrong Even when I'm gone, I'm one you can never lose The way we touch is insane Oh, I need it so bad Girl, you know You're the best love I ever had Kiss me once again Don't you never say we're through Cause you ain't never you ain't never no no no no i've been loved the way that i i love you you won't sleep at night not with me at your side you ain't never been so free been.